varmış, bir yokmuş, el varmış, hısım yokmuş, saçlı varmış, kel yokmuş, armut varmış, ayı yokmuş, keman varmış, yayı yokmuş, yayı yayladım, ayıyı avladım, armudu düşledim, Bremer şarkıcıları masalını söyledim. Yıllar önce Arabalarla kamyonların yerine Katırlarla eşeklerin yük taşıdığı zamanlarda Kocamış bir eşek vardı Yıllarca sahibine sadakatla hizmet etmiş Ömrünü yük taşımakla geçirmişti Ama ne var ki Artık çok yaşlanmıştı Yük taşımak şöyle dursun Düz yolda yürürken bile dizleri titriyor Ayağı tökezleniyordu Sahibi eşeğin gün be gün güçten düştüğünü görünce hiç olmazsa eti para getirsin diye onu kasaba satmaya karar verdi. Bu düşüncesini de komşusuna anlatırken kocamış eşek duydu. Canının tehlikede olduğunu anladı ve bari bacaklarım hala tutarken kaçıp canımı kurtarayım dedi. Nereye gideceğini düşünürken gençliğinde sesinin çok güzel olduğu aklına geldi. Eskiden o yörenin en güzel ve yanık sesle anıran eşeğiydi. ''Neden şimdi de sesimde para kazanmayayım? Bremen'e gidersem oradaki ünlü müzisyenlere katılır, geçimimi sağlarım.'' dedi. Ve sahibine görünmeden hemencecik yola çıktı. Eşek eski bir çiftliğin önünden geçerken, acı acı uluyan bir köpek gördü. Tüyleri dökülmüş, kulakları önüne düşmüş zavallı köpek, yere yatmış, başını ellerinin arasına almış, uluyordu. Eşek dayanamadı, yanına gitti, neden uluduğunu sordu. Köpek başını kaldırıp, hüzünlü gözlerle bakarak, Ben ulu da kimler ulusun? Artık eskisi gibi koku alamadığım için sahibim beni kovdu. ''Bu yaştan sonra ben ne yaparım?'' dedi ve tekrar olumaya koyuldu. Eşek kulaklarını iyiydi, ''Üzülme'' dedi. ''Ben de aynı durumdayım ve kaçıp Bremen'e gitmeye karar verdim. Orada şarkı söyleyip sesimle para kazanacağım. Hadi kalk sen de benimle gel, birlikte şarkı söyleriz.'' Köpek bu teklifi ikil etmedi ve eşek önde o arkada yola koyuldular. eşekle kocamış köpek bir bahçenin önünden geçerken acı bir miyavlama duydular. Durup baktıklarında da çitin altında kuyruğunu toplayıp oturmuş bir kedicik gördüler. Eşek tüyleri ağarmış, bıyıkları seyrelmiş kediye neden ağladığını sordu. Kedi, ben ağlamayayım da kimler ağlasın dedi. Çok yaşlandığım için sahibem benden kurtulmayı ve kuyuda boğmayı düşünüyor. Miau, miau Eşek, üzülme dedi. Biz şarkıcı olmak için Bremen'e gidiyoruz. Sen de güzel miyavlamanla gel, katıl bize. Bu teklif, suda boğulmaktan daha cazip olduğu için, kedi yerinden kalktı ve eşekle köpeğin ardı sıra yürümeye başladı. Eşek önde, köpek ardında, Kada da kedi yavaş yavaş yol alırken acı bir horoz ötüşü duydular. Sesin geldiği yana baktıklarında da... ibi düşmüş, tüylerinin rengi solmuş bir horoz gördüler. Eşek horoza yaklaştı ve neden bu kadar kederli öttüğünü sordu. Horoz, ben ötmeyeyim de kimler ötsün dedi. Çok yaşlandığım için sahibim beni kesip suyuma çorba yapmaya karar verdi... Eşek ona da üzülme dedi. Bak biz şarkıcı olmak için Bremen'e gidiyoruz. Gel sen de bize katıl. Pencerede kaynatılmaktansa şarkıcı olmayı yeğleyen Horoz bu teklifi kabul etti ve kah yürüyüp kah kanat çırparak onları izlemeye başladı. Aşam olup hava kararmaya başladığında dört kocamış hayvan çok yorgun düştüklerini fark ettiler. En iyisi kuytu bir yer bulup geceyi geçirmekti. Gözlerine yaşlı bir meşe ağacı ilişti. Eşek ve köpek ağacın altına otururken kedi alçak dallardan birine tırmanıp kıvrıldığı, horozsa gözcülük etmek için en yüksek dala çıktı. Sağına soluna bakınırken biraz ileride ağaçların arasında bir evin ışığını seçti. Hemen arkadaşlarına haber verdi. Bacasından duman da tütüyor. Geceyi sıcacık bir yerde geçirmek ne hoş olur değil mi dedi. Arkadaşları bu görüşe katıldılar. Ve şanslarını denemek için usul usul eve doğru yürümeye başladılar. Bu aslında tek katlı bir ahşap kulübeydi. Eşek Açık duran pencereye yaklaşıp içeri baktı ve gördüklerine inanamadı. İçeride üstü yiyeceklerle dolu kocaman bir masa vardı. Masanın çevresinde de haydut kılıklı adamlar oturmuştu. Eşek kocamıştı ama kafası hala çalışıyordu. Haydutları kaçırmak için bir plan yaptı ve arkadaşlarından da ona uymalarını istedi. Hemen kabul ettiler. Eşek tekrar pencereye yaklaşıp ön ayaklarını pencere pervazına dayadı. Köpek birinci sıçrayışta değilse bile eşeğin sırtına binmeyi başardı. Köpeğin sırtına da kedi atladı, en üstte de horoz yerleşti. Ve eşeğin verdiği işaretle aynı anda hepsi kendi şarkısını söylemeye koyuldu. <gülüyor> A, a, a. Eşek anırıyor, köpek havlıyor, kedim miyavlıyor. Horoz da can raş bir biçimde ötüyordu. Doğrusu müzikten çok korkunç bir gürültüydü ortaya çıkan. Aa, Tam bu sırada eşeğin ayağı kaymaz mı? Kayması ile birlikte eşek, eşeğin sırtındaki köpek, köpeğin sırtındaki kedi ve kedinin sırtındaki horoz hepsi birden pencereden içeri yuvarlandılar. Niye uğradıklarını anlayamayan haydutlar can havliyle kendilerini kapı dışarı attılar ve bacakları yoruluncaya kadar koştular, koştular. Bizim dört kafa derse. Ayağa kalkar kalkmaz yemek sofrasının başına geçip karınlarını bir güzel doyurdular. Sonra da lambayı söndürüp dinlenmek için her biri bir köşe seçti. Kedi ateşin yanına kıvrıldı, köpek kapının arkasına uzandı, eşek ben avluda uyuyacağım derken horoz da çatıya çıktı. Onlar dinlene dursun, evden kaçan haydutların başı arkadaşlarını yanına topladı ve... Çok çabuk teslim olduk dedi. Daha ne olduğunu anlamadan kaçtık. En iyisi biriniz geri gidip neler olup bittiğini öğrensin. Ve adamlarından birini seçip geri yolladı. Haydut yavaşça kulübeye yaklaştı. Hiç ses seda yoktu İçi rahatlayarak kapıyı açıp girdi Gaz lambasını yakmak için elini ateşe uzatmıştı ki Kedi bir pençe atıp tırmaladı Haydut korktu hemen kapıya koştu Bu kez de köpek onu bacağından yakalayıp ısırdı Kendini dışarı zor atan hayduta Bu kez de eşek yaşlı bacaklarının olanca gücüyle bir çifte attı Haydutun çığlıklarına uyanan horoz da avaz avaz ü -ü, ü ü ü diye bağırmaya başladı Haydut çareyi kaçmakta buldu Ardına bile bakmadan koşarak Arkadaşlarının yanına geldi Ve nefes nefese başına gelenleri anlattı Kulübemize işgal etmişler dedi Ateşin yanında bir cadı vardı beni parçalamak istedi Kapının önündeki adamsa Az kaldı bıçağıyla beni delik deşik edecekti Dışarıdaki o korkunç yaratıksa yumruklarıyla bütün kemiklerimi kırabilirdi. Bu arada tiz sesli biri de ''Ürlü haydutu yakalayın!'' diye bağırıyordu. Arkadaşlarının anlattıklarını dehşetle dinleyen haydutlar o kadar korktular ki bir daha kulübeye dönmemeye karar verdiler. Kendilerine başka bir yer bulacaklardı. Bizim dört kafadarsa o günden sonra küçük kulübeye yerleştiler. Bremen'e hiç gitmediler ama şarkılarını ömürlerinin sonuna kadar o küçük kulübede söylediler.